Perişan efendim Perişan efendim de Kara Radyo'da Kara Perişan FM All material copyright Radio Dünya Radyosunda Perişan efendim şey Dünya Radyosunda Perişan efendim haberler Dünya Radyosunda haberler böyle bir şey haber haber haber Türkiye radyolarının tek öbür gün komedi program Perşembe efendiler sevgililer saygılar hümetler dinleyiciler şimdi Perşembe efendi haber merkezinin casurlanan haber bültenini sunuyoruz şok şok şok flaş flaş şok tok tok tok tok çok şok sahte Türk raporu çetesine şok baskın dinleyiciler bazı popçu ve sanatçılara askerlikten yırtmaları için sahte Türk raporu hazırlayan çete en son işinde yakayı ele verdi ...hem de Şiraze K isimli bayan bir popçuya çürük raporu verirken. Peki olay nasıl oldu? Olayı evine gelen askerlik gelbiyle fark eden bayan popçu Şiraze K... ...evde oturmuş yeni kasetin hazırlıklarını yapıyordum. Postacı askerlik kağıdımın geldiğini söyledi. Şaşırdım, şok oldum. Ne yapabilirim diye düşünürken bir arkadaş hallederiz. Sana çürük raporu alayım, yırtarsın dedi. Daha sonra ise ya kadınlar askere gitmiyor ki zaten... Diyerek sahte çürük raporu düzenlemekten son anda vazgeçsem de çete çürük raporumu düzenleyip bana getirdi. Pişmanım dedi dinleyiciler. Be be be Haber Haber Haber flash flash Flaş Haber Haber Flaş Şok Şok Son Dakika Son Dakika Son Dakika Dinleyiciler internetin arkadaş arama motoru olarak bilinen paylaşım sitesi Facebook'a Türk rakip çıktı. Borçlu arama motoru Facebook. Feizi Kabuk isimli vatandaş piyasadan epey alacağım var fakat alacaklıları bulamıyorum kaçıp gittiler. Düşündüm ki piyasada benim gibi alacaklı çok var. O zaman alacaklıların alacaklılarını bulabilmesi için ne yapayım dedim ve bu siteyi kurmaya karar verdim. Şu ana kadar 245 alacaklı borçlusunu bulup yasal takip başlattı. Ben de 2 borçluğa ulaştım paramı tahsil ettim. Darısı diğerlerinin başına dedi. Haber Haber Dinleyiciler sırada bir dram haberimiz var. Dramı yaşayansa bir ev hanımı. Bu dramı hemen hemen bütün ev hanımları da yaşıyor. Dramın adı da ütü masası ve elektrik süpürgelerinin ev hanımlarına verdiği sıkıntı. E, sıkıntıyı, içeriğini, nedenini konuğumuz ev hanımı Serpil Hanım'a soracağız. E, Serpil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Ütü masam ve elektrik süpürgemle başım dertte. Anlıyoruz hanımefendi. Nedir derdiniz? Bir insanın yani ütü masası ve elektrik süpürgesiyle e, ...nasıl bir derdi olabilir? Ya bu ütü masası ile elektrik süpürgesini evde yer bulamıyorum. Biçimleri o kadar şekilsiz ki nereye koysam evin düzenini bozuyor. E, e, hanımefendi evinizde e, kiler yok mu? Böyle depo falan oraya koyun. Yok maalesef. Mecburen odalardan birine koyuyorum. Mesela kızımın odasına koyuyorum, kızım istemiyor koymamı. Misafir odasına koyuyorum, misafir istemiyor. Banyoya koyuyorum, yer kaplıyor. Eskiden çalı süpürgesi vardı da kapının arkasına koyuyordum da duruyordu. Şimdi bu elektrik süpürgesi kapı arkasına da sığmıyor. Bıktım artık ya, bıktım vallahi ya. Ee, Annenfendi, peki Serpil Hanım, ütü masasından ne şikayetiniz var? Tamam elektrik süpürgesini anladık, o ne? Yani nedir, nedir şikayetiniz? O da öyle, aynısı. Nereye kursam köprü gibi duruyor, odadan odaya da taşınmaz, açarsın açılmaz, kaparsın kapanmaz, kapatıp duvara yaslıyorum duvarlar çiziliyor, yatağın altına koyuyorum, alıp açana kadar mevsimler geçiyor. Bıktım artık, ay sinirlerim bozuldu. Önümüzdeki seçimlerde oyumu ev hanımlarının bu sorununu çözene vereceğim. Yeter ya, yeter ya, nedir bu benim çektim ya? E, e, teşekkürler Serpil e, Evet dinleyiciler, işte ütü masasına ve elektrik süpürgesine evinde yer bulamadığı için sıkıntı yaşayan bir ev hanımının yürek burkan e, dramını dinlediniz. Aslında aynı şeyleri kendi evinde de yaşıyorum desem yalan olmaz. Hatta sanki e, kendi evimden bir şeyler e, dinledim gibi değerli dinleyiciler. Perişan be haber, haber haber haber. Perişan, Perişan efem haberleri dinlediğimiz Perişan, Perişan efem argüştü saatlerde dünya radyoda. Perişan FM, FM, FM, FM, FM, FM, FM, FM Perişan FM dünya radyoda dünya radyoda Perişan efem. All material copyright, Brian Lewis and Music, Los Gatos, California, and TM Century Incorporated in shine Bench on you you're off, you're off,